Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Eftelussalati ve etemütteslim ala eşrafil murselin ve ala alihi ve ashabi ecmain baht. Şimdi biz dört ders neyi işledik arkadaşlar? Bedir Savaşı'nı işledik, siyer işledik. Bizim dersimiz o değil aslında. Bizim dersimiz ne değil? Bedir Savaşı değil. Biz elimize Kur'an-ı Kerim'i aldık, Kur'an-ı Kerim'i anlayacağız. Hedefimiz bu. Soru sorduk. Biz bu Kur'an-ı Kerim'i nasıl anlayacağız? Dedik ki bu Kur'an-ı Kerim 14 asır önce belli bir coğrafyada belli olaylar üzerine inmiş bir kitaptır. Belli kişilerden bahseden bir kitaptır. Kitap böyle. O halde bu Kur'an'ı en iyi şekilde anlayabilmek için o coğrafyaya gitmek, o kişileri bulmak, o coğrafyada gelişen hadiseleri öğrenmek gerekir. Biz de Enfal Suresi'ni anlayabilmek için nereye gittik? Bedir Savaşı'na gittik. Çünkü Enfal Suresi başından sonuna kadar neyi anlatır? Bedir Savaşı'nı anlatan bir suredir. Ha. O halde biz buraya kadar 4 ders temhit, giriş yaptık yani. Enfal Suresi'ni anlayacağız. Şöyle düşünün. Bir tefsir kitabı düşünün. Giriş yazdı yazar. Başladı Bedir Suresi Bedir Savaşı'nı anlatmaya. 4 ders boyunca anlattı. Ondan sonra birinci ayetten itibaren ne yaptı? Tefsire geçecek. Yani tefsire yeni geçiyoruz daha. Ve asıl amacımız da bu. Ha o halde bundan sonraki kısmı anlayabilmeniz için ilk dört dersi iyi dinlemeniz lazım. Ya da bundan sonraki kısmı anlayabilmeniz için Bedir Savaşı'nı iyi bilmeniz lazım. Yani şu an beni dinleyenler ilk dört dersi dinlemediyse anlayamazlar. Anlayamazlar. Yani mesela e, Enfal Suresi Neyle başlıyor? Enfal. Sana Enfal'den soruyorlar. Enfal'den mi sordular, ganimetlerden mi sordular? He? Ganimetlerden sordular. E niye Enfal diye cevap verdi? 41. ayette de niye ganimet diye cevap verdi? İşte bunu anlayamazlar. Bedir Savaşı'nı bilmezsen, Bedir Savaşı'nda olan olayları, olan hadiseleri bilmezsen, anil Enfal. Sana Enfal'den soruyorlar. Ganimet demek ama Enfal diyor. Cevap vermiyor. Birinci ayet ne yapmadı? Cevap vermiyor. Veriyor mu? Cevap vermiyor. Allah'ın ve diyor. Bitti. 41. ayette ganimetler şöyle şöyle şöyle taksim edilecek diyor. 41. ayette ganimet kelimesi kullanılırken Birinci ayette hangi kelime kullanılıyor? Enfal, nefl. Yani fazlalık. Yani lütuf. Yani rahmet, senin kazandığın bir şey değil bu. Allah'ın rahmeti peşine düşme. Bundan dolayı da birbirimize düşmeyin şeklinde ince bir işarettir. Oldu mu? Ha, ben bunu anlatırken, sen Bedir savaşını bilmiyorsan, Bedir savaşından sonra sahabe arasında meydana gelen ihtilafları sen bilmiyorsan, ganimetlerden dolayı bu söylediklerimi ne yapamazsın? Anlayamazsın. O halde ne yapacaksın sen? Eğer bu derslere devam edip dinleyeceksen ya Bedir Savaşı'nı 1-2-3 kaynaktan yani en az 3 kaynaktan hızlı bir şekilde okuyacaksın. Ya da ilk 4 dersi dinleyeceksin. Ben ilk 4 dersi tavsiye ederim. Evet. Enfal suresinde çok ilginç ayetler vardır. Hatta birçok müfessiri olsa olsa böyle dedirtecek ayetler vardır. Enfal suresi medeni suredir. Enfal suresi, medeni suredir. Bedir savaşından bahsetmektedir. Vayda tutla aleyhim آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ Beyinatın yok. آيَاتُنَا قَالُوا سَمِعْنَا Onlara ayetlerimiz indiği zaman biz işittik derler. O telefonu kaldır. Biz işittik derler diyor ayette. Bunu diyen kim? Hı? Mekkeliler. Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman ne derler? Biz işittik derler. Tamam. Başka ne diyorlar? Eğer istesedik bunun gibi bir benzeri getirirdik derler. Şimdi müfessirler bakmışlar bu ayetin mutlak surette ne olması lazım? Mekke olması lazım. Ne Bedir alakası var, ne indiği ortamla alakası var. Mesela "Koez kallu Allahumma in kana hadha huvel hakku min Ya Rabbi eğer bu haksa bizim üzerimize gökten taş yağdır. Bu Mekkel müşriklerin sözü, Mekke'deki sözü. Enfal suresinde yani Enfal suresinde niye geçiyor? Daha mesela Mekkeli müşküreden bahseden birçok ayet vardır. İşte maalesef maalesef tarih boyunca da müfessirler tabi herkes kendisine göre ele aldı. Kimisi ahkam ayetlerini çıkardı. Kimisi şeyi çıkardı. Nahi üzerinden dil filolojik olarak tefsiri inceledi. Kimisi dirayet olarak inceledi. İşte bu veya buna benzer ayetlerden dolayı bazı şu şu şu şu, şu ayetler Mekke'de inmiştir demiştir. Halbuki ilgisi yok. Tamamen başından sonuna kadar birbiriyle bağlantılı Mekke'de indi dediklerinin başındaki atıf harfi var. Atıf harfi nasıl önce gelecek? Öncekine atıf ediliyor mesela. Böyle durumlar var. Ha Peki biz bu ayetlerden ne anlıyoruz? Allah Subhanehu ve Teala kitabında, kitabında yani Enfal Suresinde Bedir Savaşı'nın sebepleri üzerinde tek tek tek tek tek tek durmuştur. Allah Subhanehu ve Teala kitabında Bedir Savaşı'nın sebeplerini uzun uzun anlatmıştır. Ve yine maalesef, yine maalesef siyerciler, siyerciler Bedir Savaşı'nın sebebi nedir? Modern veya klasik. Klasik dönemde böyle pek bir ihtilaf yok ama modern dönemde siyer yazanlar Enfal suresinin tamamına bakmadıkları için hepsi e, burada farklı farklı sözler söylemişlerdir. Mesela bir kısmı demiştir ki Bedir savaşının tek bir sebebi vardır o da kervana saldırmak. Kervan kaçınca iki ordu karşı karşıya gelmiş savaşmıştır. Bunu söyleyenler rivayetleri esas almışlardır. Bunu söyleyenler rivayetleri. Yani Bedir Savaşı ile ilgili gelen rivayetlere bakıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Süfyan'ın e, bir kervanı olduğunu, onu gözetliyor. İşte daha önce anlattık derslerde. Ona doğru çıkıyor. Ve birdenbire o şeyle karşılaşıyorlar, düşmanla karşılaşıyorlar. Siyer kaynaklarında bu şekilde geçmiştir. <gülüyor> Mesela bunlar şöyle akli deliller de getirmişlerdir. Pardon. Siyer kanaklar böyle geçmiş. Diğer taraf diyor ki hayır diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle savaşmak için çıkmıştır. Karşı tarafta zaten savaşmak için geliyordur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların geldiğini görünce çıkmıştır. Yani saldırmadı. İkinci taraf biraz daha modern, biraz daha soft İslamcı olduğu için veya cihat ahkamını Müslüman saldıran değildir. Saldırıldığı zaman ya da saldırılacağı zaman savunandır. İkinci taraf, cihadı böyle tarif ediyor. Mesela mevduydu bunlardan bir tanesidir. Aslında böyle tarif etmiyor ama Bedir Savaşı'nı böyle yorumluyor. Uzun uzun girişinde anlatıyor, uzun uzun. Ve diyor ki, Kur'an'da bu ayetler olduğu halde diyor, rivayetlere nasıl sarılırsınız diyor. Hangi ayetler? كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكِ hak Rabbin seni evinden hak üzere çıkardı. Rabbin seni evinden ne oldu? Hak üzere çıkardı. Halbuki içlerinden, içinizden, müminlerden bazıları bunu kereh görüyordu. Bak, yani demek ki çıkış ganimetlere değil, savaşaymış. Birileri diyor ki, siz zayıf olanı istiyordunuz ama Allah hak olanı istiyordu. Yani savaş için çıkılıyor. Birileri de diyor ki, hayır ganimetler için çıkalım. Hayır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Savaş için çıkacağız. Enfal suresinin 4-5-6. ayetlerine binaen, bir grupta böyle söylüyor. <gülüyor> şunu söyleyelim arkadaşlar. Tabi bu grup mesela şunu diyor. 30-40 kişilik kervana 300 kişilik baskınla çıkmanın bir anlamı yok ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha önce Bedir Savaşı'ndan önce de kervanlara suvari gönderdi ama bunların hiçbirinde savaş olmadı. Yağmalama olmadı. Ganimet alma olmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece şunu istiyordu, yani bu yol, bu ticaret yolu benim kontrolüm altında, herkes ayağını denk alsın demek istiyordu. İkinci grup böyle söylüyor. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amacı kervan basmak olsaydı, o güne kadar birçok seriye gönderdi, hiçbir şey olmadı. Böyle her iki tarafın şeyleri var. Birinci görüşün delilleri rivayet açısından çok güçlü. Mesela Urve bin Uzbeyir diyor ki, o gün diyor, savaşa çıkıldın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile bilmiyordu diyor. Ee, Sa'd bin Hudeyr değil de Usayid bin Hudeyr öyle mi? Ee, diyor ki Ya Resulullah diyor savaşa çıkacağını bilseydim ben de seninle gelirdim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndükten sonra eğer savaşa çıkacağını bilseydim ben de seninle gelirdim diyor. İşte ikinci, birinci grup bu rivayetlere bakarak diyorlar ki Bedir savaşı kesinlikle kervan için gitti. Kervana basmak içindi. Kervan kaçınca, Mekkeli müşküler gelince yüz yüze geldiler, savaştılar. Diğer tarafta diyor, hayır kesinlikle savaşçın çıkılmıştır. Diğer taraf şunu kurtarmaya çalışıyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kervan basan bir eşkıya, bir yol kesici değildi. Savaşan da değildi. Onlar savaşmaya çıktılar, geldiler. Bunlar da cevap verdi. Birinci grupta mesela sallallahu şunu çok açık bir şekilde söylüyor. Mekkeli Müslümanlarla şey Medine'li Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında bir savaş vardı. Bu savaş vardı yani. İki taraftan biri yok oluncaya kadar da devam edecekti. Bu bir savaş halidir. Onların malları helaldir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların malına saldırmakta haklıdır diyor. Şimdi arkadaşlar biz ne diyeceğiz? <gülüyor> biz bunlara hiç ilgilenmeyeceğiz. Öyle de olabilir, öyle de olabilir. Biz Enfal suresinde anlatılan durumu ortaya koyacağız ve diyeceğiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece mal için çıksaydı. Sadece mal için çıksaydı. O kervanı yerle bir etseydi. Onların bütün mallarını alıp Medine'ye getirseydi. O yolun her tarafına adamlarını koyup Mekkelilerin geçen bütün kervanlarına el koysa dini hak sahibi diyeceğiz. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gün, her hafta, her ay... Mekke'ye savaş açsaydı, Mekke'de bulduğunu öldürseydi, Mekke'de o Mekke'de kalanlarla her türlü onlara düşmanlık yapsaydı yine hak sahibi diyeceğiz. Niçin? Çünkü gerek müfessirler, gerek siyerciler Bedir Savaşı'nı Ramazan'ın Ramazan ayında, hicri ikinci yılın Ramazan ayında başlatıyorlar. Biz Bedir Savaşı'nı... Hicri ikinci yılın Ramazan ayından başlatmıyoruz. İnsanlığın var olduğu günden başlatıyoruz. Biz Bedir Savaşı'nın Tevhid ve Şirk Savaşı'nın bir sonucudur diyoruz. Bu hep böyle oldu, hep de böyle olacak diyoruz. Bu hep böyle oldu, hep de böyle olacak diyoruz. <gülüyor> Arkadaşlar, bu işin bu kısmına geçmeden önce bazı verilmesi gereken bilgiler var. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hicret ettikten sonra Mekke'lerin tek kaynağı nedir? Ticarettir. Keran li ilafi Kureyş'in ilafiyim rihlet şitay Allah Subhanahu ve Taala Mekkeli müşriklere diyor ki kışın ve yazın yolculuklarını yolculuklarında emin kıldık sizi emin kıldık. Hiçbir zarara uğramadınız. Bak bu size bir nimettir diyor. Bu nimetten dolayı bu evin sahibine ibadet edin diyor. Oldu mu? Başka bir gelirleri yok. Başka bir hiçbir şeyleri yok. Bütün gelir kaynağı ticaret. Ticaret ise nasıl yapılıyor? Dış ticaret. İş ticarette bir şey yok ki. Yemen'e gidiliyor, Suriye'ye gidiliyor. İşte ticaret yolu ise Medine'nin yakınlarından geçiyor. Evlerinden çok uzak bir yerde. Yapılabilecek hiçbir şey yok. Ya kervanı bin tane süvariyle yola çıkartacaksın ki masraf öyle değil mi? Yani en büyük kervan, bakın Ebu Sufyan'ın kervanı 50 bin altın bilmem ne diyor, değerindeydi diyor. Sadece 30 tane şey var, gözetmen var. Şimdi <gülüyor> bu çok büyük bir kervan. Mekke'nin en büyük yani çok büyük bir kervanı. Sadece bunun için 30 tane, 20-30 tane gözetmen veya koruyucu veya süvari yetiyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o yolu kontrol altına aldığında Mekkeliler ne yapacak? Mecbur kervan çıkartacaksa binlerce işte bin, 2000, 3000 bin, bin, e bu da mümkün mümkün mü? Mümkün değil. Biz Suriye gidiş geliş altaş sürüyor. Suriye'ye gidiş geliş sadece ay sürüyor. Bu da mümkün değil. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret eder etmez bazı iç iç içeride bazı şeyleri yaptıktan sonra hemen bu kervan yollarını ne yaptı? Kontrol altına almaya çalıştı. Ve Mekkililere şu mesajı verdi: Bana düşmanlık yapacaksınız, bilin ki bak burası benim kontrolüm altında. Mesela kervan yollarına yakın bazı kabilelerle hemen anlaşmalar yaptı. Tarafsızlık anlaşması. Ben onlarla düşmanım. Onlarla biz savaşırsak tarafsız olacaksınız. Tarafsız olacaksınız. Onlarla tarafsız tarafsızlık anlaşması yaptığı için onlarla tarafsızlık anlaşması yaptığı için kervan yerine yakın ya oralara adam gönderdi. Adamlar oradan ne yaptılar? Mekkeli müşriklerin ticaret kervanlarını izlediler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı'ndan önce dört sefer düzenlemiştir. Bu seferlerden sadece bir tanesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istemediği halde müşriklerden bir kişi öldürülmüştür. Ne, bu seferin ismi nedir? Seferi veya Batn Nahle serisi. Sana haram aylarda savaşmaktan soruyorlar. O bir şey o büyük bir günahtır. Ee, ama fitne daha büyük bir günahtır ayet var ya Bakara suresi bu olay üzerine iniyor. Haram aylarda meydana geliyor. Ve Mekkelim müşrikler bunun müthiş provokantasını yapıyor. Görüyorsunuz mu? Muhammed haram aylarda saldırdı bize. Adamımızı öldürdü. Yani Arap toplumuna bunun propagandasını yapıyorlar. Sadece bu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin razı olduğu bir durum veya emrettiği bir durum değildir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye döner dönmez, Medine'ye döner dönmez ilk yaptığı bu ticaret kervanını ne yapmak olmuştur? E, kontrol Ticaret yollarını, kervan yollarını kontrol altına almak ya da en azından düşmana şu mesajı vermek, yani burada ben varım bunu bilin. Burada ben varım. Çünkü saldırmamıştır. Hiçbir kervana saldırmamıştır. Burada ben varım. Bunu bilim mesajını vermiştir. Tabi bundan önce de bundan önce de Mekkelimüşler bunu bildiği için Medinelere haber göndermişlerdir. Bizim adamlarımız size geldiler. Geri gönderin onlar. Kabul edilmeyince bak size düşmanlık yaparız. Biz sizinle ara hiç savaşmadık. Yani hiç savaşa kadar gidecek demişlerdir. Demişlerdir. Hatta Abu Cehil Umre'ye gelen Sadi bin Muazza, "Eğer diyor senin eee sözleşmeli olduğun, emanet altında olduğun şu kişi olmasaydı seni burada öldürürdüm." diyor. Önüne geçiyor, umresine engel oluyor. Sadi bin Muazza diyor ki, "Sen benim buna engel olursan ben de senin ticaretine engel olurum." diyor. Nefes aldırmam sana diyor. Yani bak ne kadar önemli. Anladınız değil mi? Ne kadar önemli. İşte bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk iş olarak bunları yapıyor. Evet. Şimdi tekrar biz şeye dönelim. Bedir Savaşı'nın sebebine. Şu an onu anlatıyoruz. Ayetlerle Enfal Suresinde Bedir Savaşı'nın sebepleri üzerine duracağız. Biz dedik ki Bedir Savaşı'nı incelerken kitabı açar, Ramazan'ın İkinci hicri ikinci yılının Ramazanın sekizinden dokuzundan altısından itibaren Bedir savaşı'nı incelemeye başlarsan kesinlikle ama kesinlikle Bedir savaşı'nın sebebini bulamazsın. Bedir savaşı'nın sebebini yapamazsın, bulamazsın. Veya Enfal Suresini Bedir savaşından bağımsız bir şekilde incelemeye kalkarsan birçok ayetin manasını anlamını bulamazsın. O halde biz ne yapacağız? Enfal Suresi'ne bakacağız. Bedir Savaşı'nın sebeplerini öğrenmek için. Hatta bir adım daha gideceğiz. Kur'an'ın tamamına bakacağız. Arkadaşlar dedik ki Bedir Savaşı Tevhid ile Şirkin savaşının bir tezahürüdür. Bedir Savaşı ilk defa Bedir'de olmamıştır. Ondan önce de mesela Talut ile Cealut arasındaki savaş bir Bedir Savaşı'dır. İsmi farklıdır. Ondan önce de Risalet Ehli ile Tevhid ehliyle, iman ehliyle, Müslümanlarla küfrün önderleri, şirkin önderleri, şeytanın tarafları arasında birçok savaş meydana gelmiştir. Bu savaş kaçınılmazdır. Bu savaş zaruridir. Dikkat! İşte bundan dolayı Allah subh'anü ve Teala kendi yolunda cihad etmeyi farz kılmıştır. Bu cümleyi yazın ezberleyin. Tevhid ile şirk arasındaki savaş kaçınılmazdır. Zaruridir engellenmesi mümkün değildir. Bundan dolayı Allah Subhanehu ve Teala Müslümanlara cihadı ne yapmıştır? Fars kılmıştır. Bu ne demek istiyorum? Ayetleri okuyalım, ne demek istediğimi anlatalım. Allah Subhanehu ve Teala buyuruyor, burası iyi anlaşılsın diye bak, burayı iyi dinleyin arkadaşlar, çok önemli bir yere çıkacağız. İslam'ın ne kadar gerçekçi olduğunu anlatacağız. İslam diğer ideolojiler gibi münafık değildir diyeceğiz. Buraya iyi dikkat edin. Şimdi uzatmak adına da ayetleri biraz arttırdım. İbrahim suresi 13. Ve qale'lillezine keferu Kafirler peygamberlerine dediler ki: "Kefaru <gülüyor> gelmiş şöyle mi? Mazifil. Rusul cemigen gelmiş. Niye? Seyyid Kutup demiş ki tarihte bütün peygamberler bütün resullere aynı şeyleri söylemiştir. Ne söylemişlerdir? لَنُخْرِجَنَّكُمْ min ardina, اَوْ لَتَعُودُنَّ fi milletina. Ya milletimize döneceksiniz ya da biz size buradan süreceğiz. Allah subhanehu ve teala insanoğlunun fıtratını bildiği için ve bize tarihten bir ders vererek buyuruyor ki tarih boyunca kafirler her zaman Müslümanlara düşmanlık yapmıştır. Bu insanoğlu arasında kaçınılmaz bir savaştır. Neyi ispat ediyoruz arkadaşlar tevhid ehli ile şirk ehli arasında zaruri kaçınılmaz bir savaş vardır. İkinci ayet Kef Suresi 20. İnnahum in yadhharu aleikum yercumukum ev yuidukum fi milletihim velen tuflihu abada. Eğer onlar sizi dinlerine döndürürlerse, eğer onlar sizi ele geçirirse ya dinlerine döndürürler ya da taşlayarak öldürürler eğer onların dine girecek olursanız izen tuflihu izen len tuflihu ebeden asla felah bulmazsınız ashab-ı keyf 7 8 kişidir koskoca imparatorluk peşine düşmüştür ashab-ı içindeki duyguya bak onlar bizi ellerine geçirse biz bitirirler başka yapacak bir şey yok İddiamız ne bizim tevhid ile şirkin arasındaki savaş kaçınılmaz bir savaştır bakın bu ayet on delildir Devam ediyoruz. Kâl erâqum enta an Ey İbrahim, sen benim ilahlarından yüz mü çeviriyorsun? Le illem tentahi l'arjumannuke ve hjurni Eğer vazgeçmezsen seni taşlayacağım ve sen defol git gözüm görmesin. Aynen böyle diyor. Bir baba ve bir oğul arasında dahi Tevhid ve şirk ayrımı varsa bu savaş kaçınılmazdır. Ayet bunu ortaya koyuyor. Başka bir ayet: "Qalu inna t-tayyirna bi-kum la illam t-ntahu minna azabun Eğer vazgeçmezseniz, sizi yataşlayacağız ya da azn eliim bir azaba maruz bırakacağız. Bir başka ayet: "Wa lan tarda anka l-ahhud hatta t t sen onlar milletle uymadığın sürece onlar senin milletin uymayacaktır. Bir başka ayet Ma <mâ> ve Dülllezine Kefarrummin ehlil kitaı. Val müşrikine en Yunezzel' min hayırım min Rabbiküm. Ne ehli kitap? Ne müşrikler? Tüm kafirler size en ufak bir hayrın inmesini gelmesini istemezler. İşte İslam budur arkadaşlar. İslam gerçekçi bir dindir. Şimdi aslında söyleyeceğimizi söyleyeceğiz. İslam gerçekçi bir dindir. İki farklı itikadın yani tevhidle şirkin hiçbir zaman bir arada olmayacağını, bir arada olamayacağını bildiği için cihadı farz kılmıştır. Bugün gerçekçilikle neyi kastediyorum? Dünyanın en demokrat devletlerine bakın. Irak'a bakın orada savaşıyorlar. Ama bunların söylemlerine bakın savaşmak caniliktir, barbarlıktır. Bunların, düşünce adamlarına, fikir adamlarına bakın, savaşmak caniliktir, barbarlıktır. İşte, Medeniyetin beşi denilen devletlere bakın, Suriye'de savaşmaktadırlar. Demokrasinin en zirvesi, en güzel uygulandığı, insan haklarının en güzel uygulandığı, iddia edilen devletlere bakın, Afganistan'da savaşmaktadırlar. İleri gelişmiş düşünce, Düşünce bakımından, siyaset bakımından, teknoloji bakımından gelişmiş, insana önem veren devletlere bakın. Gidin Cezayir'de, gidin Yemen'dedirler. Bak onlar münafıktır. Onlar bir taraftan İslam'a saldırırlar, İslam'da cihada saldırırlar, cihat ahkamına saldırırlar. En çok sorulan, mesela ben şu günlerde ateistlerle muhatap oluyorum, bana en çok sorulan soru, Cihat ne yapacaksınız? Mesela başa geçtiğinizde ne yapacaksınız? Biz gerçekçiyiz. Ya adam gibi duracaksınız ya da öldüreceğiz. Siz münafıksınız. Hayır biz insan, insanız, hepimiz kardeşiz. İşte el ele, göz göze, göl, gönül gönüle yürüyeceğiz. Hep beraber güzel bir şekilde lay lay lom yaşayacağız diyorsunuz. Ama sizden olmayanları yaşatmıyorsunuz. Peki siz bunu nereden biliyorsunuz? Rabbimiz bize böyle buyurdu, e biz sizin Rabbinizden indirilene inanmıyoruz, tarihe bakın. Tarihte hep saldırmadınız mı? Tarihte her zaman şirk ehli, tevhid eline saldırmadı mı? Tarihte her zaman şirk ehli, tevhid ehliyle savaşmadı mı? Haçlı seferler dediğimiz seferler nedir ki? Öyle değil mi? Haçlı seferler. hasıl kelam arkadaşlar, İslam'da cihat farzdır. İslam cihadı farz kılarken çok gerçekçi esaslar üzerine farz kılmıştır. Bu esas ise tevhid ile şirkin bir arada asla barınamayacağıdır. İman etti diye sihirbazların elini ve ayağını çaprazlama kesiyor. İman ettiler diye. İman ettiler diye annesiyle çocuğunu kızgın ateş dolu hendeklere atıyorlar. İman etti diye iman ettiler diye Bilal Habeşi'ye ne işkenceler ne işkencelere uğradılar. Ve hasıl kelam Bedir Savaşı'nın sebebi asıl sebebi işte kervan basmaya çıktı, savaşacaktı. O onu öldürdü de o bunlar değil. Asıl sebebi nedir? Tevhid ve şirk savaşının bir sonucudur. Oradan kervan kay gitmeseydi başka bir şey olacaktı. Onlar yola çıkmasaydı buradan başka bir şey olacaktı. Evet. Arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 13 yıl boyunca büyük bir mücadele sergilemiştir. 13 yıl boyunca büyük bir mücadele sergilemiştir. Bu mücadelenin neticesinde Mekkeli müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olmadık işkenceler, Mekkeli müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabına olmadık eziyetler yapmışlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların içinde sadece Düşünceyle, tevhidle ortaya çıkmıştır. Maalesef saldıranlar da, savunmaya kalkanlar da iyi niyetle işin bu kısmını göz ardı etmektedirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl boyunca sadece iman ettiği için eziyete ve işkenceye uğradı. Ben size soruyorum, 13 yıl boyunca kendi memleketinizde sadece onlardan farklı düşündüğünüz için size işkence edilse... Ya bırakın gidelim yani biz bırakın gidelim diyorsun. Onu da yapmıyorlar. Gitmeye kalktığında seni yakalayıp öldürecekler. Zor kaçıyorsun. Bugün dünyanın hangi komutanı, hangi lider olursa olsun şunu anlar. Bu adamlar bizim yakamızı bırakmayacak. Bunlar biz yok edecek. Yok etmemek için, yok olmamak için biz bunları yok edeceğiz. Bunu yani hangi lider bunu anlamaz? Hangi lider buna göre hareket etmez? 13 yıl boyunca. Yani bir kölede ne istiyorsun sen? Köle Rabbim Allah'tır dediği için işkence yapıyorsun. Karşındaki adamlar böyle bir adamlar. Kız vermiyorsun. Mahalleyi ablukaya alıp yiyecek vermiyorsun. Açlıktan bebekler ağlıyor. Tamam kardeşim bırakın bizi gidelim diyorsun. Salmıyorlar. Gidiyoruz. Geri getirmek için uğraşıyorsunuz. Medine'ye gideceğiz diyoruz. Ona salmıyorsunuz. Şimdi karşınızda böyle bir düşman var. Ne yaparsınız? Ha? İyilik meleğe mi kesilirsiniz? Ne yaparsınız? Onlara hep gül mü uzatalım? Hayır, bütün lider, yani aklı başında her lider ilk yapacağı güçlenmek, kuvvetlenmek, yok olmamak için yok etmek. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de geriye kalan 10 yılda bunu yapmıştır. Geriye kalan 10 yılda ne yapmıştır? Bunu yapmıştır. Bedir'de budur, Uhud'da budur, Ahzab'da budur, de budur, budur, budur, budur Mekke'nin fethi de budur. anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Bedir Savaşı'nın sebebi. Evet. Şimdi arkadaşlar, <gülüyor> Bedir Savaşı'nın sebeplerini Enfal Suresinden bakalım. Neler söylüyor? Birinci sebep. Bu söylediklerim, bu anlattıklarım. Enfursuz ne hep geçiyor. Birinci sebep. Ve tutla aleyhim ayatuna. "Kalu kad 13 sene Medine Mekke'de kaldık. Allah'ın dine davet ettik. Hakka çağırdık. Dileyen iman eder, dilen iman etmez. Onda bir problem yok. Ama iman etmediğiniz için bize düşmanlık yaptınız. Allah'ın hak ve karşısında bu eskilerin masallardır dediniz. Vahiy geldi, biz de bunun gibisini yaparız dediniz. Ve iz vez kallu Allahumma in kana hadha al-haqu huval haqq min indika. Haza huval haqq min indika famtish aleyna hijaratan min as-sema. Etina bi azabin elim. Ve İnkâne hâzâ huvel haqqa min indike fe emtir aleyna hicâraten minessemâ bi bi'azâbin elîm diyor. Ya Allah'ım eğer bu gerçekten hak ise bize gökyüzünden ne yap? Taş indir veya bize bir azap getir diyor. Mekkeli müşter diyor bunu. Yani öyle bir kafirlik yaptınız ki bu dava karşısında artık yani eğer bu haksa yüzünden inecek taşlarla helak olmayı, yok olmayı bile biz kabul ediyoruz dediniz. Bu noktaya kadar geldiniz. Bu öylesine bir fıtri bozulma ki, eğer bu hak ise bizi buna hidayet et diyecekleri yerde, bu hak ise bize azap et demişlerdir. Fıtratları bozulmuştur. İnsanlık artık bitmiştir. İnsanlıktan hiçbir nasipleri kalmamıştır. Onların fıtratlarının bozulması, İnsanlıktan zerre kadar nasip almamaları onlar adına onlardan her türlü tehlikenin gelebileceğini bize göstermektedir. O halde biz yapacağımız Medine'ye hecret ettiğimizde yapacağımız ilk iş güçlenmek, kuvvetlenmek, adımlarımızı ona göre atmak, onlar bizi yok etmeden önce bizim onlar yok etmemiz gerekiyor. İşte dersin başında söylerim ya arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kervanı bassaydı, her kervanın malını alsaydı, o yolu onlara dar etseydi ya da direkt Medine'ye girip savaşsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakkı vardı. Çünkü orada insanlıkta nasibi bitmiş, fıtratı tamamen bozulmuş ve elinde en ufak bir imkan olsa, elinde en ufak bir imkan olsa seni yok etmek için sana saldıracak bir düşman var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edince geri döndürmek için çok uğraşmışlar olmayınca Abdullah İbni Ubey bin selulu münafıkların başını kışkırtmışlardır. Yetmedi Habeşistin'e gidip oradakileri tekrar getirmek için uğraşmışlardır. İkinci defa. Yani bunlara kaçırdık var onları getirelim. Yetmedi kadınlarını dahi bırakmamışlardır. Yetmedi çocuklar bunlar salmadı diye hicret edememiştir. Yetmedi hasta olanlar aziyet içinde olanlar yaşlılar Bunlar salmadılar diye, bunlar salmıyorlar, izin vermiyorlar diye hicret edememişlerdir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte Bedir'de savaştı. Bir taraf işte İslam adam öldürüyor, adam kesiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor diye saldırıyor. Zaten onlar saldıracak. Bizimkinler de işte o şöyle bir savaştı. Aslında oradan ilk önce Mekkeliler çıktı savaşa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başka çaresi yoktu. Özellikle beni... Hayrete düşüren mevdudu oldu. Başka bir çaresi yoktu. Onlar geliyordu. Savaşa, onlarla birlikte savaşa gitmese korktu olacaktı. Şuydu buydu. Ya bunlara gerek yok. Bunlara gerek yok. Sanki onlar böyle tertemiz bir toplum. Mekkeli müşrikler. Zemzem suyuyla yıkanmışlar. E Muhammed onlara niye savaş açtı? Buna kılıf aramanıza gerek yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların memleketine gitse bütün erkeklerini kesse, bütün kadınlarını cariye olarak alsa, bütün çocuklarını köle olarak alsa, onun yine hakkıydı. Çünkü onlar bunu fazlasıyla hak etmişlerdi. Evet. <gülüyor> Rivayet edildiğine göre arkadaşlar İbn Abbas bir Yahudi ile karşılaşıyor. Yahudi ona sen hangi kavimdensin diyor. İbn Abbas, ben Kureyştenim diyor. Yahudi diyor ki, ha bildim diyor, Allah'ım. Eğer bu Kur'an gerçekten senin tarafından indirilmişse, o zaman başımıza gökten bir taş yağıtır. Yahut bizi oldukça şiddetli bir azaba çarptır diyen bir misin sen. Sen böyle bir kavimdensin, yani bu kadar ahmak bir kavimdensin." diyor. Ee, niye onlar bu senin katından ise bize ona hidayet et demediler. Bu sözü söyleyen topluluk ne kadar cahil bir topluluktur diyor. i̇bn Abbas'a böyle söyler. i̇bn Abbas küçümsüyor. İbn Abbas'a cevaplıyor: Ey İsrail, İsrail oğullarından olan kişi, sen de daha Firavun ve kavminin boğulduğu denizden, Musa ve kavminin kurtarışından geçen kısa bir süre içerisinde, henüz ayakları denizin ıslaklığından kurumamışken, ey Musa, onların ilahı gibi bize de bir ilah yap diyen ve Musa'n da kendilerine ben sizi cahillerden görüyorum diyen bir kavimden değil misin diyor. İbn Abbas cahil demedi. Peygamberini size cahildedi diye böyle cevap veriyor. Evet arkadaşlar burada mesela olayları Kur'anla anlamak veya Kur'anı olaylarla anlamak. İn hadda illa esatirül evvelin Mekkede bu ancak esatırül evvel geçmişlerin masallardır. Bunu kim söyledi? Hı? Mekkeden kim söyledi özellikle? Bin Nadir. Nadir bin Haris. Ee, Esir alındı, alındığında çizgiye filan beklemeden yolda giderken öldürülen kim? Değil mi? Bak bu olay çok açık bir şekilde gösteriyor ki Bedir Savaşı, Bedir'de meydana gelmedi. Bedir Savaşı Mekke'de yaşanılanların bir karşılığıdır. O kadar kişi esir alınıyor ama İslam'a düşmanlıkta, Müslümanlara şiddet uygulamada, Müslümanlara yönelik saldırıda en çok iş yapan, önde giden, esir alındı ya, yolda giderken öldürülüyor. Yolda giderken öldürülüyor. Bakın, bunu özellikle söylememin sebebi, siyerle Kur'an'ın arasındaki ilişki. Nadir bin Haris niye öldürülüyor? Ya da burada, niçin illa esatirul evvelin? İnhaza illa esatirul evvelin ayeti niçin burada zikredildi? Veya o oradan için öldürdü. Her ikisi de birbirinin cevabı. Bu bir, bunu ondan, bu yüzden zikrettim. İki, Bedir Kervan, Mervan savaş değil. Bedir, Mekke'nin hesabıydı. Bedir savaşı daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hira'dayken ikra vahyini aldığı gün başladı. Onlar o gün düşmanlık yapmadılar ama bilmiyorlardı. Ama Varaka bin Nefel dedi ki senin getirdiğinin bir benzerini kim getirdiyse ona düşmanlık edilmiştir. Arkadaşlar buranın üzerinde özellikle duruyorum. Burada size iki tane mesaj vermeye çalıştım. Birincisi İslam gerçekçi bir dindir. Cihadı farz kılmıştır. Cihat yok olmamak için yok etmenin ismidir. Sen onları yok etmezsen onlar zaten seni yok edecek. İşte bugün aynı olmuyorum Yani bugün Müslümanlar İslam topraklarında güçsüz. Bakıyorsun Müslümanların topraklarına yani... Irak'ta mı? Suriye'de mi? Yetmiş bir devlet vardı. Yetmiş bir devlet orada, oraya asker göndermiş. Ne işin var senin? Hani özgürlükçüsün sen? Hani demokratsın? Yani bunun ne işin var? Herkesin yaşaması için savaşması gerekir. Ben şunu eleştirmiyorum. Mesela Türkiye Cumhuriyeti PKK ile savaşıyor. Ben bunu eleştirmiyorum. Var olabilmek için savaşmak zorunda. Var olabilmek için savaşmak zorunda. Aynı şekilde PKK'da veya PKK'nın temsil ettiği Kürtler de var olabilmek için onlar da savaşmak zorunda. Yeni kısa dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye sınırında PYD ile IŞİD veya başkasıyla savaşmasını garip görmüyorum. Kendini korumak için yok etmek zorunda. Yok olmamak için yok etmek zorunda. Benim garipsediğim bizzat bunları yapanların gerek Türkiye'den olsun, gerek Amerika'dan, gerek İngiltere'den bizzat bunları yapanların e, Kur'an-ı Kerim'de öldürmek var, cihat var. Ya siz cihatın âlâsını yapıyorsunuz zaten. Siz cihatın zaten âlâsını yapıyorsunuz. Türkiye'de 24 ay askerlik niçin yapılır? Cihada hazırlık değil midir bu? 24 ay değil mi arası? Sonra 18 ay hatırlıyorum ben. 12 ay yaptırıyorum şu an ne kadar bilmiyorum. Yani bir devlet içinde yaşıyorsun, o devlet sana zorla 18 ay askerlik yaptırıyor. Askerlik yaptır, yapmışın lise üniversite bitirmişin büyük bir fikir adamı olmuşun. Kur'an-ı Kerim çok barbar bir kitap. Ya sen bir kendini bir soruyla ben niye 18 ay askerlik yaptım diye. Bir de zorla yaptırıldım diye. Ha, İslam gerçekçidir. Onlar gerçekçi değil. Onlar yalan söylüyorlar. Bir bunu anlatmaya çalıştım size arkadaşlar. İkincisi Bedir Savaşı'nın sebebi işte buydu. Bedir Savaşı yok yok olmamak için yok etmenin ismiydi. Evet. Bir ayet okuyoruz yine. 34. ayet okuyoruz. "Vahum yasudduna anil mescidil haram." Mescid-i Haram İbrahim Aleyhisselam'ındır. Kabe, İbrahim Aleyhisselam'ın temellerini kurdu. Onun evidir. Onun temellerini kurduğu evdir. Oraya hak sahibi olan İbrahim'in milletinden olanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten Mekkeliler de biliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de biliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani buranın asıl sahibi biziz. Siz değilsiniz. Meseleyi buraya getiriyor. Onlar da bunun meselenin buraya geldiğini bildiği için mücadele ediyorlar. Yani yönetimi ve idareyi kaybetmemek için. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gittiğinde dahi Mekke'de uygulanan e, cari hukukun dışına çıkmıyor. Sancakları sancakları kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Uhud Savaşı'nda? Hangi kavimden? Abdüttar oğulları. Niçin şey şeye veriyor? Musa bin e. Çünkü tabi Kureyş'te o Abdüttar oğulları sancaklardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yönetim noktasında süre gelen uygulamalar aynı şey yapıyor, uyguluyor. Mesela Hz Ali'yi gönderiyor e, Mekke'ye. Çünkü kendi akrabandan birisi olmazsa elçileri kabul etmezler. Bir başkasını kabul etmezler Mekkeliler. Hazreti Osman'la Hz Ali'yi şey Hazreti Osman'la Hz Ömer'i dış ilişkiler için kullanıyor devamlı. Çünkü onların kabilesi bundan sorumlu. Ve buna rağmen o ev, İbrahim'in kurduğu ev olmasına rağmen وَاِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ ve İsmail Olmasına rağmen Onlar o evden Müslümanları ne yapmışlardır? Yasaklamışlardır. İşte Bedir Savaşı'nın en görünen, en gerçekçi sebeplerinden bir tanesi budur. Sadece yasaklamakla kalmamışlar. O Allah'ın pak evini, İbrahim'in temelleri attığı Kabe'yi İbrahim'in temellerini attığı Kabe'yi ve ma kane salatuhum indel beyti illa mukaan ve tasti'ah oyun haline getirmişlerdir. Onların ev Kabe etrafındaki ibadetleri ıslık çalmak, el vurmaktan ibarettir. İbrahim'in dinini bozmuşlardır. Resulullah Kabe'de ibadet ettiği sırada onlar Rasûlullah'ın ibadetini bozmak ve onunla alay etmek için sağında ve sonunda ıslık çalıyorlar ve el çırpıyorlardı. Ya kimseye zararın yok, Allah'ın evine gelmişsin, ibadet edeceksin, sırf ibadet edemesin diye ıslık çalıyorlar, vuruyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yeri geldi de bu adamlara savaş açtı diye, yok savaşlaşmadı da savaşmaya mecbur, hayır canım, böyle adamlar yok edilmeye yani dünyanın selameti için yok edilmeye layıktırlar. 26. ayet. Vazkuru iz qalilun fil art. Onlar Mekke'de zayıf bırakıldılar. Yeryüzünden silinmekten korkuyordunuz. Yeryüzünden silinmekten Korkuyordunuz. Mekkelilerin 13 yıl boyunca Müslümanlara eziyet etmesi nedir? Bedir Savaşı'nın bir başka sebebidir. Vaktimiz geliyor o yüzden biraz hazır. Yani meseleyi anladınız. Meselesini yapmanız gereken nedir şimdi? Bugün akşam bu ders bu şekilde kafada canlıyken hemen ne yapacaksın? Bir meal alacaksın çocuğum tamam mı? Açacaksın meali Enfal Suresini okuyacaksın Enfal Suresinde Bedir Savaşı'nın sebepleri olabilecek ayetlerin altını çizeceksin. Ve arkasından tefekkür edeceksin. Bak bu ayet şundan bahsediyor. Yani Bedir Savaşı'nda, Bedir Savaşı'ndan bahseden bir ayet aynı anda şeyden bahsediyor. Müşriklerin Kabe'deki ibadetlerinden. Şimdi niye bundan bahsettiğini anlıyoruz değil mi? Yani ben namaz kılmaya gelmişim. Adamlar benim namazımı bozmak için ıslık çalıyorlar, şarkı söylüyorlar, elleriyle vuruyorlar. Böyle bir topluluk, böyle bir kavim. Evet. Bir başka ayet. Hani kafirler, seni yakalamak, seni yok etmek, seni öldürmek için tuzaklar kuruyorlardı. İşte bu yaşanmış hadise. Ben, tamam kardeşim beni istemiyor musunuz? Ben gidiyorum diyor. Ben bunu demeden bir gece önce karar alıyorlar. Hiçbirinin tek başına, her, herhangi bir kabilenin ...gelip tek başına beni öldürme gücü yok, o cesareti yok, o adamlık yok onlarda. Hadi çık, yok. Diyorlar ki, gelin bütün kabileler birleşelim, Muhammed'i öldürelim. En azından onun kabilesi bizden intikam alamazsın. Gece evinin etrafını sarıyorlar, sabah basacaklar ve öldürecekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böylesi adamlarla savaştığı için asli kafirler ki... Onlar da aynı şekilde fıtratı bozulmuştur. Muhammed barbardı, insanlara savaş açtı diyorlar. Bizim Müslüman görünümler ise işte savaşmak zorunda kaldı. Yok cihat saldırı değildir, yok. Ya biraz dik durun yani. Kimle savaşıldığına bir bakın. Ya benim hiçbir zararım yok ya, ben koyup gideceğim yani. Bırakın koyup gideyim. Koyup gittikten sonra da beni yakalayabilmek için arkamdan adam göndermişler. Dünyanın hangi lideri? dünyanın hangi ileri geleni, devlet başkanı bu şartlarda bu yaşadığı, Resulullah'ın yaşadığı şartları yaşadıktan sonra ilk işi o tehlikelerden dolayı kendisini korumak olmasın. Öyle değil mi? Evet. Asıl sebep ki en büyük sebep başta söylediğimiz sebep وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَقُونَ فِتْنَهُ ed الدِّينُ كُلُّهُ lillah Şirk ortadan kalkıp Din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla ne yapın? Savaşı. Evet. Bir başka sebep de budur. Bu bizim dersimizin ilk başında söylediğimiz sebeptir. Bedir Savaşı tevhid ile şirkin tevhid ile şirkin bir tezahürüdür. Tevhid ile şirk tarih boyunca bir savaş tutmuştur. Çünkü her ikisi de bir düşünce sistemini, bir itikadı, bir ideolojiyi temsil etmektedir. Her ikisinin de ana sermayesi nedir? Tevhid dininin ana sermayesi ve şirk dininin ana sermayesi. Ortak sermaye nedir? İnsandır. İnsandır. İnsanoğlu olmadan şirk dini ayakta duramaz. İnsanoğlu ibadet etsin, kullara kulluktan kurtulsun diye tevhid dini vardır. Resuller niçin gönderilmiştir? Ortak sermaye insan olduğu için her iki tarafta kendi çıkarlarını korumak zorundadır. Tevhid tarafı şunu çok iyi bilir. Sermayenin tamamı şirk eline geçtiği zaman, şirk ehli o sermayeyle, o güçle beni yok edecek. Bundan dolayı Allah teala tevhid ehline cihadı faskılmıştır. Şirk ehli çok iyi bilir. Eğer tevhid ehli o sermaye kaparsa, bana ibadet eden kalmayacak, dolayısıyla zaten ben kalmayacağım. Zaten yok olacağım. Bundan dolayı bu iki grup bu iki taife tarih boyunca iki düşmandır. Hazani hasmani ihtesemu fi rabbihim. Bu iki taife iki düşman taife Rableri uğrunda birbirleriyle savaşan iki topluluktur. Velhamdülillahi rabbil alamin.